Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala esrafil anbiya ve'l-mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Riyazu's Salihin adlı hadis kitabımızın şerhini yapmaya devam ediyoruz. Hadisleri okumaya devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağızlarından dökülen incileri toplamaya devam ediyoruz. Yüce Allah bizleri bu hadisleri hakkıyla anlamaya anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Çünkü dünya saadeti ve ahiret saadeti bunlarda. Hatırlarsanız reca <gülüyor> bahsindeydik. Ümidi kesmemek Ümit var olmak. Bu bahsin özeti olarak bu hadislerden şunu anlayabiliriz. Aklımızda şu kalabilir. Bizi yaratan Rabbimiz öyle bir Rab ki muhakkak bizleri affetmek istiyor. Ne kadar günahımız olursa olsun, işlemiş olduğumuz günahlar ne kadar çok olursa olsun, O'nun birliğini ikrar ettikten sonra, tevhidini kabul ettikten sonra, ibadete layık hak ilah olarak tek O'nu kabul ettikten sonra, kapısına gidip, tövbe edip, günahların affını O'ndan istedikten sonra, bizleri boş çevirmeyeceğini biliyoruz. Yani bu babın özeti bu arkadaşlar. Ümit var olmak. Bizler kulluğumuzun gereği, kulluğumuzun ifadesi olarak ne yapacağız? Tevhitte onu birleyeceğiz. Ve kul olarak günah işlediğimiz için, günahsız kul olmadığını da bilmemiz gerekir. Ne yapacağız? Tövbelerimizi, elimizi ona açacağız. Tövbemizi ona yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bapta vermiş olduğu örnekler çok ilginçti. allah Teala'nın rahmetini, allah Teala'nın magfiretini bizlere anlatmak için çok farklı örnekler vermiş. Kimi zaman bakıyorsunuz ki, Vahşi bir hayvanı örnek veriyor. Diyor ki, vahşi hayvanın yavrusunun üzerinden toynağını, ayağını kaldırması bile nedir? Allah Teala'nın rahmetinin bir izidir. Ormanda aslanlar kıra, hayvanlar kralı aslan uçuyor, kaçıyor, ceylanları yakalıyor, kırtlağından dişleriyle geçirip öldürüp <gülüyor> yiyor. Ama aynı hayvanın yavrusunu olan merhametini görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz değil mi? Yahut Aleyhisselatü Vesselam'ın köleler, cariyeler getirildiğinde bir kadının ortada bir çocuk gördüğünü o çocuğa dayanamayıp hemen o çocuğu alıp göğsüne getirip onu emzirdiğini örnek veriyor. İşte diyor ki Rabbiniz bu kadının bu çocuğa gösterdiği merhametten daha da merhametlidir. Aynı şekilde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bize Rabbimizin merhametini, Rabbimizin bizleri ne kadar bağışlamak istediğini anlatırken diyor ki, sizin tövbe etmenizden o kadar çok hoşnut olur ki Rabbiniz, aynı sizlerden birisinin çölde bineğini, azığını, üzerindeki yemeğini yitiren, oturup ne yapacağını bilmeden bekleyen ve ardından da devesinin, bineğinin, yemeğinin çıka geldiğini gören, ve öyle mutluluk duyan insanın mutluluğundan daha fazla allah Teala hoşnut olur. Sizden birisinin tövbe ettiğinde diyor Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Yüce Rabbimiz hadislerde de olduğu gibi rahmeti gazabını yapmış? Geçmiş. Aynen öyle diyor. Rahmeti gazabını geçmiş. Tabi tövbenin bir uslubu var. Tövbenin Allah-u Teala'ya sığınmanın, el açmanın, pişmanlığın bir uslubu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği gibi bir yöntemi var. Eğer bir kul gerçekten de tövbe etmek istiyorsa Rabbine, ne yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiğiyle tövbe edecek. Mesela Seyyidül İstiğfar var. Seyyidül İstiğfar. İstiğfarın efendisi. Tövbelerin efendisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade ediyor. Onu ezberlemesi lazım kulun. Allahümme ente Rabbi. La illa ente Ana abduk, Ana Ala ahdika, Min ma bi aleyye, bi Faghfirli. La Illa Efendisi bu arkadaşlar. Kişi bundan tövbe edecek. Bu zikirde bu tövbede günahların itirafı var. Allahu Teala'nın senin üzerindeki nimetlerinin itirafı var. Allahü Teala'ya sığınmak var. Bugün Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16. hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Berâ ibn Azib radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki: "Aleyhissalatu vesselam, el-müslimü izâ fil kabri, Müslüman kimse kabirde sorguya çekildiğinde biliyorsunuz kabrin neyi var? Sorgusu var. Kabrin fitnesi var. İşte o fitne kabrin sorusu. Kabirde sana sorulacak olan sorular, imtihan. Arapçada fitne aynı zamanda imtihan manasına geliyor. Bizlerden her birisi bu sorularla, bu üç soruyla ne yapacak, karşı karşıya gelecek. Ondan sonra kabir azabı mı, yoksa kabrin, kabrin ferah olup cennetten bir bahçe olması mı belli olacak. Diyor ki Allahü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman kabirе girip kabirde sorulduğunda, "Yeshhedu an la ilahe illallah ve anna muhammedan rasulullah". Hemen diyor o kabre gömülen kişi şahadet getirir. Yani Allah Teala'nın birliğine, ibadete layık tek ilah olduğuna tevhide ve resulünün onun Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Rasulü olduğuna şahadet getirir. Ve aleyhissalatu vesselam bakın hemen ayeti okuyor. Diyor ki işte diyor Allah Teala'nın şu ayeti de burada tahakkuk edecek. Yani Allah Teala'nın ayeti de buna işaret ediyor. Bunun tefsiri de bu. Hangi ayet? İbrahim Suresi 27. ayet. Ne diyor Allah Teala? Yüsabbitullahu'llezine amenu bil kavli's sabit fi'l hayatid Dünya ve fi'l ahire. Allahu Teala iman edenleri iman edenleri bil kavli's sabit sabit sağlam bir sözle ne yapacak? Sabit kılacak. Yani sarsılmayacaklar. Nedir o sağlam söz? Kelime-i tevhid. Nerede? Fi'l hayatid Dünya, dünya hayatında ve fi'l ahire. Ahiret hayatında. Yani kabirde. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakın tefsir ettiği gibi bu ayette ne var? Kabrin azabına bir işaret var. Demek ki kabirde allah Teala ne yapacak? Kim azap azab edecek. İman edenleri de ne yapacak? Ayaklarını sabit kılacak. Yani bunun dışında başka ayetler de var kabir azabıyla alakalı değil mi? Ne diyor Allah-u Teala? اَدْخِلُوا <gülüyor> اَلَفِ الْعَوْنَ اَشَدَّ Ayetin sonunda onlar diyor sabah akşam ne yaparlar? Ateşe sunulurlar. Firavun ve ailesi. Kıyamet kopunca da denir ki, Allah der ki işte Firavun'u ve ailesini ne yapın? Haydi ateşe sokun. Yani şu anda kabirlerinde Firavun ve ailesi ne yapıyor? Ef Firavun'un e e şey, efradı ona tabi olanlar a kabirde azap görüyorlar. Ama buna rağmen hoca kisvesiyle dolaşan memleketimizde o kadar çok insanlar var ki kabir ile ilgili soru sorulduğu zaman diyorlar ki bunlar akide ile ilgili meseleler değil. Bir kimse iman etse de olur, iman etmese de olur. Bununla alakalı hadisler mütevatir değil. Yani hadislerin sahih olduğunu biliyor. Hadislerin sahih olduğunu biliyor. Ayetlerin bu konuda işaret ettiğini biliyor ama akli, mantiki bir şeyden dolayı kabirde azap konusunu inkar etmeye çalışıyor. Yani dağı saklamaya çalışıyor. Dağı saklamaya çalışıyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Allah Teala bizleri kabirde ve dünya hayatında ayakları sabit olanlardan eylesin. Çok önemli arkadaşlar. 17. hadis Enes hadisi radiyallahu anh. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza, iza in el kafir iza haseneten. Kafir dünyada bir iyilik yaparsa kendine, ailesine, insanlığa bir güzellik yaparsa utema biha min dünya. dünyada diyor bunun karşılığını alır. Almıştır bir karşılığı. Başına bir musibet gelmemiştir, korunmuştur. Ona dünyada bir nimet verilmiştir. Yani yaptığı iyiliğin karşılığını görmüştür dünyada. Amelü'l mümin, ama diyor mümin kul. Fe inna lehu hasenati fi'l Allah Teala onun hasenatının, iyiliklerinin karşılığını nereye saklamakta? Ahirete. Ve mümin kulun cezasını Allah Teala ne yapmakta? dünyada vermekte. Onun için musibetler ne yapmamalı? İnsanın gözünü korkutmamalı. Gözünü korkutmamalı. Bela, imtihan gelecek. Burada müminin sergilemesi gereken tavır sabır, sabır olmalı. Ve yuqibu rizkan fit <gülüyor> dünyah ala taatihi diyor ki Aleyhisselam. Mümin kolum, bakın, burası çok önemli. Mü'min kulun yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını mü'min kula dünyada rızık olarak ona verir, yağdırır. Yani bir kul bir kul dünyada ferahlık, bolluk istiyorsa itaate sarılacak. allah Teala'ya ibadete sarılacak. Eğer günahlar içinde yüzüyorsa bilsin ki o günahlar onu birçok hayırdan ne yapar? Mahrum bırakır. Hadis-i Şerif'te geldiği gibi hatırlıyorsanız. Kul diyor ne yapar? Bir nimetten dolayı, bir nimetten mahrum bırakılır. işlemiş olduğu günahtan dolayı sayı hadisleri. Yani günahlar rızkın önünde bir engel. İtaat, takva, ubudiyet, rızık kapılarının açılmasına bir vesile. Bu hadise İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. 18. hadis, Cabir hadisi. Diyor ki Cabir radıyallahu an. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, مثalu <methal> salavatil khamsi diyor Aleyhisselatü Beş vakit namazın misali aynen şuna benzer. Beş vakit namaz. kemethali nehrin carin gamrin yoğun suyu bol olan nehir. ırmak gibidir. Sizlerden birisinin diyor kapısının önünden akan rahmetullah. ehadikum yağtesilu minukulle yevmin hamse merahat. Bünde diyor beş vakit o nehirden yıkanmaya benzer. Bakın arkadaşlar beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Sizlerden birisinin kapısının önünden akan ırmaktan bir kimsenin beş kere günde yıkanmasına benzer. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın günde her gün yıkanan bir insana bakın şöyle. Eli yüzü parlar değil mi? Saçları parlar. İşte namaz kılan insanı böyle düşünün arkadaşlar. Kalbine ama nasıl bir namaz? Bugün yeryüzündeki Müslümanlar namaz kılıyor değil mi? Camilerde namaz kılıyor ama yani artık namazlar öyle bir hale gelmiş ki birçok Müslüman ülkelerde, camilerde, imamlar. Yani bunu böyle bir vazife gibi yatarak, kalkarak, böyle hızlı bir şekilde yapalım da bitirelim, işimize gidelim tarzında bir an önce müezzin devreye girerek bir namaz kılınıyor. Hatta böyle bir imamın arkasında genelde namaz kıldığınız zaman, o camiye bazen böyle misafir imamlar geldiği zaman biraz yavaş kıldırdığı zaman namazın farklı bir lezzetli olduğunu daha çok görüyorsunuz. diyorsunuz da. Vay be ne kadar güzel oldu bu namaz. Yarım sayfa okudu adam, bir sayfa okudu diye lezzet alıyorsunuz. Bu sizin aldığınız lezzet. Bir de size imani yansımaları var. Bir de imani yansımaları var. Kalbinizi do doyurması, kalbinizi imanınızı güçlendirmesi var. İşte bu namaz allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi İnne as-salate tenha anil fuhşâi vel munkar. İşte o namaz fah, fuhşiyattan, münkerden ne var? Allah kor. O namaz bizlerin gıdası. 19. hadis İbn Abbas hadisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Mâ min raculin muslimin yemûtu" Bir Müslüman ölür de, bir Müslüman ölür de ve يقوم على جنازته 40 رجلا ve onun diyor cenazesini 40 kişi kılarsa bakın fazilete la yush bakın ama şart ne çok önemli hangi 40 kişi o, o katılacak 40 kişide bulunması gereken özellikler neler kendi kafamıza göre belirleyemeyiz ne diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam la yushrikuna billahi şey'an Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi kılarsa İlla şefaahumullahu fihi. Allah diyor onları, o 40 kişiyi, bu ölen kimse, kıyamet gününde ne var? Şefaat çıkarlar. Yani bir fazilet, bir erdem. Ama o 40 kişiyi bulmak çok zor arkadaşlar. Yani bu ifadenin içine küçük şirk de girer, büyük şirk de girer, riyâda girer. Şimdi helal öbür şirki varın siz düşünün. Başı sıkıştığı zaman medet diyen, yetiş diyen, kurtar diyen tut elimden diyen, ölülere seslenen, kabirde yatan insanlara seslenen insanların kalabalıklarını düşünün. O cenazeye ne faydası olabilir ki? Değil mi? 20. hadis. Bu hadisi okumuştuk. Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi. Bu ümmetin cennet halkının yarısı olacağının müjdesi. Yani bu ümmetten Cennete girecek olanların sayısı bu ümmetten önce gelmiş olan ümmetlerin yarısına mukabil. Yani cennette yerimiz daha çok Allah'ın izniyle. Hadis de okumuştuk hatırlarsanız. Bizi neye benziyor aleyhissalatü vesselam? Sizlerden diyor, birisinin diyor çalıştırdığı insanları düşünün. Sabahtan öğleye kadar çalıştırıyor onlara bir dinar bir dinar veriyor. Bir altın bir altın. Birilerini öğleden ikindiye kadar çalıştırıyor bir bir veriyor. Birilerini de ikindiden akşama kadar çalıştırıyor onlara iki iki veriyor. İşte diyor sizin ümmetiniz böyle yani akşamdan ikindiyle akşam arası biliyorsunuz vakitlerin en kısa oldu vakit hem üzerimize yüklenmiş olan sorumluluklar az hem de karşılığında aldığımız mükafatlar fazla tabi diyor sabahtan öğleye, öğlenden de ikindiye kadar çalışanlar itiraz ettiler dediler ki yani hem daha çok çalışıyoruz hem daha az alıyoruz ne dedi diyor işveren onlara dedi ki diyor sizden sizin hakkınız yedim mi? Hayır. yani siz haklısınız yemeye yani bu kadar. Bir dinar, bir altın. E onlara niye iki dinar verdin? O benim bileceğimiş. Benim lütfum. Dilediğime dilediğimi veririm. İşte diyor allah Teala'nın diyor, bu ümmeti olan yani Muhammed ümmetini olan şeyi sallallahu aleyhi ve sellem e, mükafatı bu kadar büyük. Ama bu mükafatın sırrı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yatıyor. Demek ki biz bir amelin Az olmasına bakıp onunla ya bu yetmez, biz daha fazlasını yaparız demeyeceğiz. Bu hadis bize onu da gösterecek. Bakın çok önemli bir fıkıh bu. Adam doymuyor ya bayram, yani iki tane bayram var, bir de kandilleri sokmuş, beş tane alttan araya. Ya i̇ki tane bayram neyi etmiyor? Bir tane Kadir Gecesi neyi etmiyor? Değil mi? Zikir, tesbihat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği zikirler, tesbihler neyi etmiyor? Niye artı bir şeyler getirmeye çalışıyorsun? Niye bir şeyler? Sen az olsun ama ne olsun? Sünnete uygun olsun. İbn Mesud'un dediği gibi ittebi'u. Ne diyor İbn Mesud radıyallahu anh? İttebi'u. <gülüyor> Size düşen nedir? Tabi olmak. Uymanız. Uyun diyor. Uyun. Kimi uyun? Peygamber'e uyun, ashabına uyun. İttebi'u. Ve la tettebi'u. Ve la Ne yapmayın? Dinde olmayan şeyleri uydurmaya çalışmayın diyor İbn Mesud diyor, kaç yüzü önce, kaç bin sene önce. Diyor ki vakat kufitum, ne demek vakat kufitum? Sizlere kafi olundu. Ne demek? Yani sizler için Allah katından gönderilmiş bir topluluk geldi. Bunların yapmış oldukları ameller kâfidir. Allah'a yakınlaştıracak bütün yeterli olan amelleri bunlar yapmıştır. Artık siz <gülüyor> ne yapın? Tabi olun, uyun. Bu bize neyi gösteriyor? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıysa yaparız. Yapmadıysa yapmayız. Bunun ötesinde artık bir felsefe yürütmeye, bir mantık yürütmeye, yapsak ne zararı var demeye bir hacet var mı? Yok. Çünkü biz öyle bir ümmetiz ki amellerimiz az da olsa, diğer ümmetlere göre karşılığında alacağımız mükafatlar çok. 21. hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh hadisi diyor ki Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izaa ta ana yevm <gülüyor> el kıyame dafa allahu ila kulli muslim yahudiyan teala dio kıyamet günü olduğunda her müslümana diyor bir yahudi ve bir hristiyan verir yani her müslümanın yerine muahidin yerine bir yahudi bir hristiyanı ne yapar diyor ateşe atar ve der ki allah teala müslümana haza fika kuken annar senin yerine cehenneme gidiyor baktı bu yani bu giden hristiyan bu yahudi cehenneme giden bu yahudi senin yerini dolduruyor. Sen gitmiyorsun oraya yani. Sen bu tarafa. Ama Müslüman olmak şartıyla. gibi. Müslümanlığında ne olduğunu anlatıyoruz. Değil mi? Yani hayat boyu anlatmaya ve tatbik etmeye çalışacağız. Kalple mücadelemiz, şeytanla mücadelemiz o. İhlasla mücadelemiz o. Yani her şeyde Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak. Onun seninle yardımında olduğunu, ibadetinin yalnızca ona yapılması gerektiğini bilmem. Evet. O 22. hadis diyor ki i̇bn Ömer hadisi bu hadis. Kale semirtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyurdu. Bakın yani bu babın sonunda gelecek hadis. Bir sahabe rivayet ediyor. Böyle diyor ki ya diyor bu söylediğin fasiletler yani bir sadece bunlar için bu kadar çok mu mükatifat veriliyor? Sen duydun mu bunu gerçekten? diyor. Az sonra gelecek hadis. Yani düşünün duyduğumuz, burada okuduğumuz, paylaştığımız sözler normal bir insandan sadır olan sözler değil. Nebevi sözler. Vahiy konuşan bir insanın sözü bu. Diyor ki İbn-i Ömer, Resulullah söylederken işitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yudunel mu'minu yevmel kıyami min rabbihi. Kul diyor Rabbine yaklaştırılır. Kıyamet günü Rabbine getirilir. Hatta yada'kene fehu aleyhi. Allah Teala diyor ta ki Kulunun üzerine setrini, örtüsünü örter. feyukarriruhu bizunubihi Tek tek günahlarını kabul ettirir kula. Yaptın mı? Yaptın. İki aracık bir durum yok. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ya. Diller konuşacak, deriler deriler konuşacak. Değil mi? Evet. Yer. Değil mi? Yevme tuhadditu akbarha idâ zulziletil ardu zilzâleha Yeryüzü sallandığında Bu ahracet Az <gülüyor> yer taşıdığı ağırlığı çıkarınca ne o ağırlık ölüler. Sonra Ne kâlel insanu maleha ne oluyor? Yani yer yüzü sallanıyor, içinden bir şeyler çıkıyor. Ya o mu edin tuhâdîtu İşte o gün yer haberlerini sonacak. Sen tek başınaydın. idin, arabanla oradan geçiyordun, ıssız bir yerdi, kimse yoktu. Bir bakmasın. Orası konuşuyor. Şahitlik ediyor. allah Teala işte kulunu kıyamet gününde çekiyor. Başka rivayetlerde diyor, tercümansız konuşur allah Teala kuluna. Arada aracı yok. Şeyh yok. Bazıları diyor ya, öldüğün zaman diyor veya kıyamette diyor, dirilttiğin zaman şeyh de gelecek yanına. O da bulunacak. Noter gibi orada. Allah-u Teala buna ihtiyacı yok. Bunu söylüyorlar. Bu inanışı sahip olan insanlar var arkadaşlar. Bugün bu çağda Aramızda yaşayan böyle insanlar var. Allah Teala diyecek ki diyor peygamberimiz kula. Etarif ozen bekazar. Bugün bugün biliyor hatırlıyor musun? Bugün anı biliyor musun? Değil olur. Rabb aarif. Kullanacak diyor. Evet. Kaçış yok. Kaçış var mı? Şimdi şimdi görüyoruz değil mi? İnsanlar şimdi bile insanları ne abi emniyet takip ediyor diyor böyle böyle söyledin, böyle böyle söyledin. Adamın diyecek hiçbir şey yok. Telefonları dinlenmiş, interneti dinlenmiş kameraya alınmış, şok olmuş kalmış. Şimdi düşünebiliyor musun? Kıyamet günü allah Teala seni çevrelemiş, kuşatmış, kaçacak bir yerin yok. Allah-u Teala diyor ki kuluna Ey kulum ben diyor, senin işlediğin bu günahların var ya onları kıyamette örttüm. Şey, dünyada örttüm. Sen şu altı işledin. Şu pisliği yaptın. Evet bana imanın var. Tövbe de ettin. Ben de seni ne yapmadım? Rezil etmedim. Bazı insanlar rezil oluyor görüyorsunuz. Değil mi? Yani adam bir pislik yapıyor. Allah-u Teala sittir. Ne demek sittir? Örten. Örtücüdür. Allah örter. Ama kul az, azmaya devam ederse, Allah örtüyor, kul azıyor. Bakmışsın ki adam 60'ına gelmiş, 70'ine gelmiş, 80'ine gelmiş orada. Bir de bakmışsın ki yeryüzüne rezil olmuş. Öyle bir yerde perde açılmış ki bitti. Çünkü yani sen kul olarak ne yapmadın? Günahının örtülmesi için gayret sarf etmedin. Tövbe etmedin. Allah Teala diyor ki bu kuluna, ben diyor dünyada sana örttüm. Dünyada bu günahını örttüm. Ve ene aghfiruha leke yevm İşte bugün de diyor senin bugün günahlarını ne yapıyorum? Başlıyorum, mağfiret ediyorum. Feyu'ta sahifet hasenati. Böylece kul kendisine verilir. İyiliğinin yapıldığı defter verilir Allah'lar. Demek ki, bakın, yurdunel mu'min, mü'min deniyor. Mü'min kul, iman sahibi. Yani bu ifadeler, derin manalar içeren ifadeler. Herkes mü'min olduğunu, herkes Müslüman olduğunu söylüyor ama, oturup şöyle bir düşündük mü, mü'min nasıl olunur? Mü'min olmak için söylediğimiz, Müslüman olmak için söylediğimiz, bu la ilahe illallahın manası ne? mi? Değil mi? Yani bunun manası ney? Müşriklerin, kafirlerin, Peygamber aleyhisselatü vesselama inat ettikleri, söylemekten kaçındıkları bu mana, bu sözün manası ney? Anlamı ney? Bugün insanların kolayca söylediği ama bu sözün yapılmasını yasak, yasakladığı şeylerde de bir o kadar kolayca yaptığı bir söz bu. Ama Mekkeli müşriklere bakıyorsunuz söylememek için bu sözü kanlarıyla, canlarıyla mücadele etmişler başa baş değil mi? Çocuklarını, çocuklarını, kanlarını, hanımlarını, mallarını, mülklerini bu sözü söylememek için vermişler. Çünkü biliyorlar ki bu sözü söyledikleri andan itibaren Allah ile aralarındaki koydukları bütün araçlar kalkacak. Onların sözleriyle biz konuşuyoruz burada. Kur'an-ı Kerim'de de Teala anlatıyor. Biz bunları Allah bizi bizi bunlar Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Demek ki la ilahe illallah söylemek o kadar kolay değil arkadaşlar. Söylediğin zaman Hayatında birçok şeylerin yerinden oynaması lazım. Birçok şeylerin ellerini tersiyle itip atman lazım. Adam 5000 kere la ilahe illallah diyor. Gece kalkmış. Ama her şeyin ona şeyhinden geldiğine inanıyor. Bunu açık açık söylüyor. Şifayı o gönderdi diyor. Medet diyor. Yani bu nasıl? Bu Demek ki bu la ilahe illallah papağana öğretilen la ilahe illallah gibi. Papağanın nasıl bir şey anlamıyorsa o sözden sen sen de demek ki bu sözden bir şey anlamadın. 23. Hadis Enne olan asaba min imraatin qubleten. Bir adam gidip bir kadını öpüyor. Faten Nabiye sallallahu aleyhi ve sellem sallam fakhabarahu. Peygamberimize gelip haber veriyor diyor ki Allah, Allah ben böyle bir şey yaptım. Gün açtı Allah teala da şu ayeti indiriyor. Aqimis salate her. Gündüzün iki vaktinde. İki tarafında. Namazı kıl. وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin sabaha yakın olan kısmında. Namaz kıl. Allah Sala böyle diyor. Peşinden bakın ayetin peşine. Diyor ki, اِنَّ <gülüyor> hasenati, İyilikler, hasenat. Namaz gibi. İyilik denince aklı hep şey geliyor bizim milletimize. Namaz kılma, oruç tutma, ondan sonra zekat verme, hacca gitme, umre yapma. Eee? Yolda bir ekmek gördüğün zaman kenara kaldırın. Ondan sonra tamam sen iyilik yaptın. İnsanlara iyilik yap. Önce hasenat denince anlaşılan bunlar arkadaşlar. Namaz. Bak Allah-u Teala namazı iki, günün iki vaktinde sabah ve akşam namazı kılıyor. diyor. Sabaha yakın vakitte, gecenin sabaha yakın vaktinde namaz kıl. Zira iyilikler. Bakın namazı allah Teala iyilikler olarak. Zira iyilikler, kötülüklerine ne yapar? Yok eder, gider. Ne kadar güzel bir şey bak. Burada birçok ne var? Bu ayetten çıkacak faydalar var. Mesela haricilere reddiye var. Hariciler büyük günah işleyen adamın dinden çıktığını söylüyorlar. Allah-u Teala diyor ki bak kötülükler bunun içine büyük günahlar da girer. Ne var? İyilikler yapıldığında temizlenebilir. Bunlara kefaret olabilir. Fekâlel-Raculu <gülüyor> Bu adam diyor ki ayet inince bakın sahneye bakın. Müjde geldi adama. Samimiyet var. Yani günah işlenmiş, yani günah işlemenin de bir neyi var, bir samimiyeti var, adam günahını işlemiş, gelmiş. Acısı var. Biliyor sıkıntıyı. Ama şimdi öyle hale gelmiş ki insanlar, günah işliyor, acı da yok, sıkıntı da yok. Bir de rahat rahat uyuyor. Uykusu kaçmıyor adamı yani. Koşa koşa gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, Allah da ayet indiriyor. Diyor ki bu sahabe, diyor bu bana mı has, ey Allah'ın hası Bu ayet bana mı has? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, الجميع demek tüm ümmetim كلهم bütün ümmetimiz bütün ümmetimiz bu hadis muttafakun aleyh Buhari ve Müslim hadisi demek ki şöyle günahlarını gözünün önünden geçiren arkadaşlar hepimiz bileceğiz ki hasenat iyilikler ne yapıyor kötülükleri alıp götürü siliyor atıyor yarış yarış yapacağız namaz kılmada azimli olacağız namaz kılmaya artık böyle koşarak gideceğiz gece gecenin alarmını imsaka değil de imsaktan yarım saat önceye kuracağız. Rahmetin, makferetin yoğun olduğu, allah Teala'nın isteyen yok mu benden vereyim, bağışlanma dileyen yok mu bağışlayayım dediği, yeryüzünün semasına indi o vakti ne yapmayacağız? Uykuda geçirmeyeceğiz. Namaz. Bu kadar günah var. Bu günah neyle gider? Temizlenir. Bunu da temizlenir. 24. hadis Enes hadisi yine diyor ki bir adam geldi raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah bir adam geldi ve dedi ki ya Rasulallah asabtu haddan Ben bir suç işledim. Tabii buradaki bu hadisin şerhinde İlim Ehli diyor ki buradaki suç hani zina gibi hırsızlık gibi bir suç değil. Çünkü az sonra göreceksin bu suç düşecek. Adam zina ettiyse bu suç itiraf ettiyse daha artık tamam. Hırsızlık yapmış, ya hatta insan öldürmüş bilerek. Bu böyle bir kusur işledim, bunun bir cezası var. Biliyorsunuz İslam hukukunda bazı suçlar var ki bunun cezasını yönetici ne haber belirler. Yani olayın büyüklüğüne göre, olayın toplum içinde Kesinlikle. tesirine, daha sonraki insanlara örnek olmasına göre ne yapabilir? Cezayı belirleyebilir imam, yönetici. Geliyor bu sahabe diyor ki, bunun bu cezayı bana uygulay Allah Resulü. وَهَدَرَتِ <gülüyor> الصَّلَاۜ Tabi o arada namaz vakti geliyor. Bakın namazı arkadaşlar. فَصَلَّا مَا رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu اللّٰهُ Namazı kılıyor aleyhissalatü vesselam. Bekliyor, boynunu bükmüş ceza bekliyor. Günah işlemiş. Gelmiş uslu uslu. Boynunu bükmüş. Namaz bitince kaleye Resulullah inni diyor ki Aleyhissalatu vesselam tekrardan. şimdi bizden birisi olsa söyledim bunu. Karşıdan bir yanıt gelmedi. Tamam artık. Ört sen de susarsın. Açma bir daha değil mi? Adam diyor ki Allah'ın nası. Ey Allah'ın nası. Suç işledim. Onu bana uygula. Cezasını ver. Üstüne gidiyor sonra diyor. Temizlemek. Temizlemek istiyor. istiyor. Samimi yeter. Maiz gibi zina etmiş. geliyor. Değil mi? Diyor beni diyor öğrenci uygula bana. Ben böyle bir şey yaptım. Aleyhisselatü Vesselam sahabeler diyor ki aklından, biz zannettik aklından şey var yani, sorunu var. Peygamberimiz gönderiyor sahabere, gidin diyor, kavmine sorun, problem, sıkıntı var mı kafada, akılda? Yok diyorlar ya. Israr ediyor yani. Öbür tarafa bırakmak istemiyor hesabı. Şimdiki insanlar herkes öbür tarafa bırakmak istiyor hesabı. Fakim fiye kitab Allah diyor ki, benim hakkımda diyor Allah'ın kitabını uygulayın Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona <gülüyor> namaz bizden kıldın mı, namazı idrak ettin mi, namazı eda ettin mi bizimle? Diyor ki evet. Diyor ki, <gülüyor> Senin günahların af oldu. Tabii bu, Allah tarafından bu kişiye bir müjde. Peygamber anacılığıyla bu müjde veriliyor. Ama namaz böyle bir ibadet arkadaşlar. Az sonra gelecek o müjde. İnsan namaza giderken aldığı abdest var ya bu abdest. Herkesin belki de böyle şadırvan daha kolayca aldığı... O damlalar var ya düşen damlalar aslında sizin için hayatınıza sahip olabileceğiniz en değerli şeylerden bir tanesi. O kollarınızdan, o yüzünüzden damlayan o damlalarla birlikte aslında farkında olmadığınız, belki de bilmediğiniz şu ana kadar çok şeyler dökülüyor gidiyor sizden. Evet 25. Hadis. <gülüyor> Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ yakul يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ alayha." Allah Teala diyor kulun, kulunun bir lokma yiyip, o lokma yedikten sonra Allah'a hamd etmesinden çok razı olur. O يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا Ya da diyor bir yudum içip, bir şey içip üzerine hamd etmesinden çok razıdır. Ama bu dil ile değil arkadaşlar. Yani evet dil ile elhamdülillah diyeceksin ama bunun kaynağı kalp olacak. Adam elhamdülillah diyor. İki dakika sonra bakıyorsun ki adam hayatında her şeyden şikayet. O böyle kanaat yok. Halbuki durumuna bakıyorsun. Maşallah yani durumu güzel. Günlük geliri belli iyi. Ama adamla bir konuştuğun zaman ki diyorsun ki yani bu demek senin hamdın dilinle olmuş. Kalbinden değil. Kalbinmesi lazım. 26. hadis, bu da bizler için bir müjde arkadaşlar. Diyor ki, Ebu Musa radıyallahu anh, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnne Allah teala yeb-sutu yedegü billeyl. Allah teala geceliğin elini açar. Ne için? musi musiyen nehar. O gün, o gecenin gündüzü, o gecenin gündüzünde kötülükler işlemiş. Günahlar işlemiş. Adamı affetmek için. Her gün bu tekrarlanıyor arkadaşlar. Ama fark edene. Ama idrak edene. Ama kendini şöyle silkeleyip o günün muhasebesini yapana. Ben bugün şu yalanı söyledim. Şu günahı işledim. Şu adamın hakkını, hukukunu yedim. Namazımı kılmadım. Veya cemaatle kılmadım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Günün raporu karanlık. Yani önceki ilk adım rapor. Şöyle bir kafadan geçir. Hesaba çek. E bil ki Rabbin senin o gece elini açmış, Rabbin elini açmış, seni affetmek için bekliyor. Sen yani ne yapmalısın? Şöyle gece vakti kalk istiğfar et ve bil ves'ar kuran-ı kerimde Allah'tan ne diyor seher vakitlerinde onlar ne yaparlar ederler ve yabsudu yedahu bil nehar Allah Teala gündüz elini açar li yetuba musin en musin el-leyl yapsın diye geceleyin günah işleyen kul tövbetsin diye yani gece adam günah işlediği, içki içtiği, zina ettiği ama biliyor ki Rabbi gündüz ne yapmış ona elini açmış, onun tövbe etmesini bekliyor. Tövbe edecek. Tövbesini kabul edecek. Hatta atat nuşşem sunu Bu böyle devam eder diyor yani sadece bir has bir şey değil bu. Bu böyle devam eder ne zamana kadar? Güneş Batıdan doğana kadar. Yani batıdan doğana kadar tövbe kapısı açık işte arkadaşlar. Böyle açık. Gelelim 27. uzuncu hadise. An-ebi Necih Amr ibn-i diyor ki, sülemi Ben ve insanlar diyor cahiliye döneminde bu sahabe henüz Müslüman olmamış. Peygamberin geldiğini böyle kulaktan kulağa yavaş yavaş yayılıyor. Duyuyor. Diyor ki biz... Yorup burada bir tespit yapıyor. Diyor ki ben ve insanlar diyor dalalet üzerineydik. Dalaletten kastı ne arkadaşlar? Sapıklıktan kastı ne? Şirk, şirk. Yoksa insanlık değerleri olarak iyi insanlardı. Mesela, mesela... Yani yalan söylemiyor adamlar. Ebu Sıfen ne diyor? Radiyallahu anh. Habeşistan'a gittiğinde Necaşi'nin yanına. Necaşi soruyor ya. Diyor adam yani Muhammed denilen kişi... Allah'u aleyhi sellem nedir? Ne anlatır? Neyi emreder? Bu Sıfyan diyor ki Allah' diyor o gün ben diyor Araplar arasında diyor, dili en iyi kullanan bir insanım. Arap dilini. Biliyorsunuz bazı insanların hitabeti çok güçlü. Kavmimin Mekkelilerin bana yalancı demeyeceğini bilseydim bak korktu şey ne? Yalancılık töhmeti. Kınanma. Bunu diyor bilseydim o gün diyor ne yapardım? Necaşi'yi orada sözümle büyülerdim. Ama yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü yaşadığı toplumda ne var? Bir ahlak, etik diyorlar ya şimdi. Ya, Mekkeli bir adam yalan söyler mi? Hanımı Hint Peygamber'e biat etmeye geliyor. Peygamber aleyhisselam işte zina etmemeye, Allah'a ortak koşmamaya, zina etmemeye. Hint diyor ki bir dakika. Hür kadın zina mı eder diyor. Hür kadın namusludur yani. Köle, evet, cariye. Bunlar meta. Kullanılır. Kullanılır. Ama hür kadın... Hür kadın yani... Bugünün ya insanlara bakın. Hür diye gezinen, iki ayaklı insanlara bakın, birçoğu cahiliye döneminin köleleri. Hint diyor ki... Diyor şey mi eder? Demek ki sapıklıktan kasıt ne bu? E, abse ne diyor radıyallahu Bu şirk. Ebi şirk şirk, şirk. İnne şirkele zulmün azim. Allah-u Teala diyor. Lokman oğluna tavsiye ediyor. Ey çocuk sana ne yapacağım? Nasihatta bulunacağım. <gülüyor> La tuşşik billah. Sakın Allah ortak koşma. Çünkü innes şirkele zulmün azim. Zulmün en büyüğü hangisidir? Şirk. Allah'ın hakkını ne yapmak? Çiğnemek. İnsan hakkını çiğnersin zulüm mü? Zulüm. Ama şirk en büyük zulüm. Lokman da böyle diyor. Dalaletteydik diyor bu sahabe. Ve ennehum leysu alâ şey. Ve hiçbir şey üzerine. Ve hum ya'bunûnel evsân. Bakın açıklamasında geliyor. Onlar diyor Mekkeliler putlara tapıyordu. Tabi put değil mi? Evsân. Evsân kelimesi Arapçada put ve puta benzeyen şeyler yani ağaç, yani türbe, yani buna benzer birçok şey. Bunları taparlardı. Şimdi şöyle bir, o, o çağa bir ışık tutalım. Yani buradan şu mu O topluluk ağaçtan mı direkt medet oluyordu? Yahut da lat, menat diye isimlendirdikleri, kimilerinin yerine taştıkları, kabir yaptıkları şeylerin onlara yardım edeceklerini mi zannediyorlardı ki? Hayır. Onlar o kadar ahmak insanlar değillerdi. Kalitelerinden bahsettik. Bir kalite var. Maksat ne? Onların temsil ettiği kutsal manevi şeyler var, şahsiyetler var. Lat denilen adam, Taif'in evliyası, alimi. Yani... Oradaki hacılara çorba yapıp ikram ediyor. Değil mi? Böyle insanlar. Bunların simgesi bunlar. Buralara gidip ne yapıyorlar? Bereketlenmek için. Buralarda onlara kurban kesiyorlar. El açıyorlar. Medet umuyorlar. Bugün maalesef birçok İslam ülkesinde buna benzer yerlerin olduğu gibi. Şimdi gidiyorsunuz İstanbul'da Yuşağ Tepesi denilen bir yere. Gidiyorsunuz Allah Allah ya. Nereye geldin ben? İnanın tavaf, yapı, tavaf edilecek. Bir mekan yapmışlar. insanlar tavaf ediyor orada. Yani gözümle görmesem inanmam. Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz, caminin içine giriyorsunuz, Tavaf eden insanlar var. Kapının önünde şekerler dağıtılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunlar niye? Sorduğunuz zaman diyorlar ki ya biz Allah'tan istiyoruz. Buradakinden değil ki. Demek ki Müşrik ne yapıyordu? Onun da söylediği sözü şöyle. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunların yanında böyle şeyler yapıyoruz. Seamiu tu bir raculun bi Mekke diyor ki Mekke'de bir adam hakkında bir bilgi geldi bana. Kastettiği kim peygamberimiz? Allah diyor ki bu Allah. Ebu Necih Amr. Sonra diyor Mekke'ye gittim. Peygamberi buldum diyor. Dedim ki diyor sen kimsin? Ma ente? Nesin sen yani? Ne anlatıyorsun? Dedi ki diyor ene nebi. Peygamberimizin cevabı şu. Ben nebi, peygamberim. Kul tu ve ma nebi? peygamber nedir? Dedi ki diyor, erseleni Allah, beni Allah gönderdi. Koltu ve bi ayi şeyin erselek. Bakın, kalite var dedik ya. Soruyor yani. Şimdi adam evliyayım diyor. Hop, herkes kalıyor. <gülüyor> kalıyor ya. Ne, neyle evliyasın sen? Ko konuşmuyorsun, sohbetin yok. Yaptığın şey İlkin halat, yok. ip atıyorsun. İlmin yok. Yani şimdi bakın, Peygamber'in yanına gelmiş diyor. Seni, sen kimsin, nesin, necisin? Peygamberim. Peygamber nedir? Cevap Allah beni gönderdi. Allah seni neyle gönderdi? Ne yani mesajın ne? Neye çağırıyorsun? Bakın diyor ki Aleyhisselam. Erşleni Erseleni sülte arham akraba ziyaret ve kesr el Allah'tan başka ibadetlerin her şeyin yıkılması emriyle gönderdi. Bu an yuha'da Allah Allah'ın birlenmesi, yalnızca tevhit edilmesi. La yushiku bir şey a. ve ona hiçbir şey ortak koşmamak için gönderildi. Mesaj bu. Mesaj alındı. Fıtrat da var adamda. Fekultu lehu femen alâ hâza. Diyor ki peki sana kim iman ediyor yani? İman edenler kim? Hani burada bu adam sayıp ölçmüyor. Yani tek bir tabaka mı? Sadece zenginler mi? Hani sen bir kitle mi oluşturuyorsun kendin? Burada bir böyle bir kulüp mü kuruyorsun? Bir otorite mi kurmak istiyorsun? Değil mi? Şimdi, şimdiki tarikatlara bakın. Tarikatlara mensup adamlara bakın. Hiçbiri bu sorguyu yapmıyor abi. Çekilmişler köşlere cemaatler çekilmişler dünyanın bir köşesine. Oradan dünyayı yönetmeye çalışıyorlar. Ey oraya bağlı olan, mensup olan adam sorsana ya. Sen ne anlatıyorsun? Davetin ney? Peygamberin davetiyle senin davetinin örtüştüğü noktası hangisi? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, benimle beraber olanlar hurrun ve abdun. Kölesi, köle de var. Hür, özgür insanlar da var. Herkes açık. Bir ayrım yok. Ma'ahu yevme izin Ebu Bekir ve Bilal. Bakın hani geçen derste de söylemiştik ya hadislerin çoğunda. Peygamber geldi Ebu Bekir ve Ömer onun yanındaydı. Şimdi burada da diyor ki ravi o günlerde diyor peygamberin yanında Ebu Bekir ve Bilal de vardı. Peygamberin eski dostu. Radıyallahu anhum. Diyor ki adam bunun üzerine inni <gülüyor> muttebi'uke o zaman ben sana tabiim Aleyhisselatü vesselam diyor ki sen diyor bugün bunu yapamazsın. O adam oluyor. Sen diyor bugün çünkü Mekke'de ambargonun yaşandığı, şiddetin yaşandığı bir dönem. diyor E hali ve diyor ki aleset benim ve şu insanların durumunu görmüyor musun? Lakin erci ila ehli bi diyor kabilene ailene geri dön. Benim diyor zuhur ettiğimi güçlü olarak ortaya çıktığımı duyduğun zaman o zaman gel. Ondan sonra bu adam da diyor ki Musa abi, gittim diyor Medine'ye. Gittim diyor ailemin yanına. Duydum ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Medine'ye gelmiş. Haberi geldi. Diyor, akrabalarımın arasındaydım. Duydum. Yani bakın. Hayrı isteyen adam hırslı olacak arkadaşlar. Hayrın peşinde koşacak. Ya ben gittim adama, bulamadım. Benimle de konuşmadı. Bana sonra geldi. Dedi, artık ben bir şey yapmam. Yok. hayır isteyen adam Eşikleri aşındıracak biraz, yorulacak. Diyor ailemden, akrabalarından haber duyan Medine'ye giden insanlar oldu. Onlar diyor geri döndü. Onlara dedim ki, şu diyor Medine'ye gelen adam ne yapıyor? Bak hala sorguluyor yani. Şu Medine'ye gelen adamın durumu nedir? Gidip gören akrabalarına bunu soruyor. Diyor ki, Ennasu ilehisirah. <gülüyor> bunu diyor. Valla insanlar akın akın gidiyor. Akın akın iman ediyorlar. Fakat erade kavmu katlavu. Diyor kendi kavmi Mekkeliler hemşerileri öldürmek istedi bunu. Bunu başaramadılar. Diyor ki bu sahabe olayın aktörü diyelim ona biz. Diyor ki fe tu el medine. Medine'ye geldim. Medine'ye ben de geldim. Fadakhaltu alayhi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, geldim, yanına girdim ve ya Resulallah, taarufini dedim ki, beni tanıyor musun? Kime diyor bunun sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıdın mı beni? Kâle aleyhisselam diyor ki: "Naam." Evet. "Entel lazî laqîtânî bi Mekke, <feda> mekkedek aşarbiştik <karşılaşmıştık> senle." <feda> Kâle, "Fekultu ya Resulallah, akhbirnî <feda 'nın> ammâ <feda> 'allamakallahu ve ehheluhu." Yani Allah'ın sana öğrettiği sana bildirdiği, benim bilmediğim şeylerden bana haber ver. Yani öğrenmeye gelmiş. Adam cenneti istiyor, ahireti istiyor, fıtrat. Yani Mekkeli müşriklerin yaşadığı dönemde şirk üzerinde yaşayan ve şirk üzerinde ölen insanlar olduğu gibi fıtrat üzerine, Allah'ın insanları ilk doğduğu halde onlara yüklemiş olduğu o fıtrat üzere kalan insanlar da var. Öğrenmek istiyor. Bugün de var o insanlar. Hiçbir medrese görmemiş, hiçbir okul görmemiş, cami görmemiş ama adama tevhid diyorsun, Fıtrat, fıtratın o bölgesi fıtratın şeyi bozulmamış o tarafı. Resulullah Aleyhissatü Vesselam başlıyor. Bakın başladı şeyini. Diyor ki: "Salli salate's subhi, Sabah namazını kıl. Bakıyor ki Aleyhissatü Vesselam tevhid'i biliyor. İman fıtrat var. Diyor ki: "Salli salate's subhi, Sabah namazını kıl. Sonra maksur ani salah. Sonra diyor namazı kıldıktan sonra namazdan eline değinecek, Namaz yok. Hatta tarıfı aşşemsu, kaideramh, güneş diyor bir mızrak misali yükseldiği zaman, nama şeye kadar, o, o, o vakte kadar namaz kılma. Güneş bir mızrak miktarı yükseldiği zaman ne olur diyor? Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar. Bu gaybi bir haber. Önemli olan buradaki olay, rahiine edin ya sudul el O vakitte diyor işte, ne yaparlar kafirler. Ona taparlar, güneşe taparlar. Bakın, burada çok önemli bir husus var. Sen Allahu u Teala'ya ibadet etmek maksadıyla olsa bile, Allahu u Teala'ya halis, halisane bir şekilde ibadet etmek maksadıyla, bu vakitte ibadet etsen, kalkıp nafile namazı kılayım desen, olmaz, haram. Niye? Çünkü bu vakitte kafirler güneşe secde ediyor. Onlara ibadette benzemeyeceksin. Bırak kılık kıyafeti, yaşamı, yaşam biçimini. Allah'a ibadet bile edemezsin bu vakitte. Tabii bu vakit haram bir vakit yani. Evet. Sımmak sur ee, Sımmak salli. Sonra diyor namaz kıl. Biliyorsunuz işşak namazı var. Duha namazı var. Yani güneş kaydı rımh. Bir mızrak miksarı yükseldikten sonra sabah namazından sonra iki rekat namaz kılabilirsin. Fe inna salate meşhudetun mahdura. Zira diyor bu namaz o vakitte yani Sabah namazından sonra güneşin doğup bir mızrak yükseldiği vakit meleklerin şahit olduğu, meleklerin hazır olduğu bir namazdır. Yani yalnız kılmıyorsun aslında senin namaz. <gülüyor> Hatta yastakille zillu bir rumh. Ta ki güneş tam tepede oluncaya dek. Yani zeval vaktine girmemiş. Tam tepede. Diyor, Zira diyor güneş tam tepedeyken İmam-ı Nevi rahimahullah diyor ki yani diyor, Tam kuzeyi, kuzey tarafına doğru Güneşin kuzey tarafına doğru tam tepede oldu. Henüz şeye Yani e, doğuya yakın olmadı. Yani doğudan kopmuş gelmiş güneş Tam tepeye gitmiş kuzey tarafında Tepede Tam tepede bu vakitte namaz kılınmaz. Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam Heyne'izin tuscaru cehennem. O vakitte cehennem ne yapılır? Fokurdatılır, tutuşturulur ateş. Yani cehennem bilmiyoruz nerede ama yakınlarda bir yerde. Sıcağı geliyor. Öğlen vaktinde güneş oradayken ateşi ne yapıyor? Şiddetli. Fezâ akbelel fey'u fey kelimesi Arapçada arkadaşlar. Arapçanın zenginliği gölge demek fey. Ama hangi gölge deniyor? Güneş Tam tepeden batıya doğru kaydıktan sonra meydana gelen gölgeye fey deniyor. Güneş tam tepeye gelme, gelmeden önce ki yani o saat dokuzdaki ondaki gölgeye de zıl deniyor zıl. Yani gölgenin ayrı ayrı isimleri var. Güneş diyor geldiği zaman, şeye kaydığı zaman batıya doğru kaymaya başladığı zaman fe innes namazını kıl zira bu namaz diyor meleklerin hazır olduğu şahit olduğu bir namazdır. İkindiye kadar diyor namazını kıl. Sonra diyor ikindi kıldıktan sonra diyor ne yapma? Namaz kılma. Ne zamana kadar? Hatta tagrube şefs. Güneş batana kadar namaz yok. Yine yok. <gülüyor> <gülüyor> Fe inneh beyne karney şeytan. Zira güneş şeytanın iki boynuz arasında batar. Ve hine izin yescudu lehel kuffar. O vakitte diyor kafirler güneşe ne yapar? Secde eder. Gale fekudu ya nebiye Allah. Dedim ki Sahabe diyor ki namazı öğrendik. Peki fel vudu abdest. Abdestten anlat. Abdest. Diyor ki ma min bu vadu vadu'ahu sizlerden birisi abdest alacağı suyu kendine yaklaştırır da çeşmeyi açar da. Şimdi biz ne yapıyoruz? çeşmeye açıyoruz. Çeşmeye yaklaşıyoruz. Değil mi? Suyunu yaklaştırır. Sürahi ibriyi alır. Yaklaştırır da. Fayata mad madu mazmaza yapar. Veyesten şiku. Burnuna su alır. Ve soru <gülüyor> Burnundan suyu atar da. İlla harat hataya vecihi ve fihi ve khayâşimihi. Onun diyor yüzünün günahları burnundan, ağzından çıkar gider. O sularla birlikte. Fazilete bakın arkadaşlar. Abdeste bakın. Sonra izâ gasale vejhegu kemâ emerahullah. Allah'ın emrettiği gibi diyor. Kul yüzünü yıkadığında abdest alırken harrat hataya veçimin etraf yet alma sakallarının yanaklarının etrafından diyor sular naba, sularla birlikte yüzünü yıkadığında günahları dökülür gider bu <gülüyor> <gülüyor> kadar el kadınında bu su ile birlikte diyor parmak uçlarından ne var? Günahlar dökülür. Bakın arkadaşlar fazilete. Zümme yamsahu ra'sehu. Sonra diyor başına ne yapar? Mes, mes. mes yapar. İlla karrat kataya ra'si min etrafi şa'rihim alma. Saçının ucundaki saç tellerinle birlikte diyor. Ne yapar? Günahları Dökülüyor. dökülür gider. Zümme yaksilu kademeyhi ilal ka'beyn. Ayak bileklerine kadar topuklarla birlikte o bilek kemiklerine kadar diyor. Ayaklarını yıkadığında ayak parmak uçlarından diyor sularla birlikte ne yapar? Onun ayakları iletir, günahlar Tükürür gider. Fe in huwa qaama abdestten sonra kalkar namaz kılarsa fe hamidallahu teala Allah <'a> hamd eder. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve eşna Allah senâ <'a hamd> eder ise ve meccidehu billezî huve Allah Teala hakkıyla Temjid eder, takdir eder, tazim ederse bakın ve ferrağa kalbehu lillahi teala burası çok önemli. Kalbini Allah'a bağlarsa Allah'a has kılarsa kalbini hesap yok yani. İşte onun için namaz zor. Namazda hep şeytan ne yapıyor? Hani dedik ya kimisi namazdan onda on alıyor, kimisi onda sekiz alıyor. Onda bir alan var. Namazdan böyle sadece görevi ifa edip karşılığında bir şey almayanlar var. Değil mi? Kim diyor kalbini Allah'a açar. Kalbini tamamen Allah'a has kılarsa namazda illan sarrafa min hatiyeti o gün diyor. O namazla birlikte o namazdan ayrıldığında annesinin doğurduğu gün gibi temiz bir şekilde arınır gider. Yani mükemmel bir temizlik arkadaşlar. Demek ki böyle bir insanın arınması için, temizlenmesi için binlerce kilometre gidip şeyhin attığı halata tutunmaya gerek yok. Her bir namaz her bir abdest bir arınma, bir temizlik. Ama insanlar bunu bilmediği için ne yapıyorlar? Sömürüyorlar. Bu sahabe Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın izini takip eden, iz süren sahabe diyor ki, sahabeden diyor başka birisi olan Ebu um şeye Ebu Umame ben diyor bu hadisi Ebu Umame'ye anlattım. Ebu Umame bana dedi ki diyor bak, bak abse. Bir adam diyor bu kadar bir ibadette, namaz ve abdest ibadetinde bu kadar çok şey mi veriliyor buna? Bu kadar sevap verildiğini mi duydun? Yani sorguluyor onu. Kendine gel yani çok büyük mükafat bunlar böyle yani maşallah. O da diyor ki ey diyor Ebu Umame ey dostum ey Ebu Umame bak. Yani Abse radıyallahu anh gerçekten hikmetli bir adammış, hakim bir adammış. Diyor ki diyor, yaşım ilerledi bak diyor. Kemiklerim diyor eridi, inceldi, ecelim yaklaştı. Vama bir hacetun en akdibe ve diyor. Ne Allah'a, ne de Resulüne yalan söyleme ihtiyacım var. Ya, buna ihtiyacım yok. Ben ki Beklede Peygamber'i görmüş, Medine'de izini sürmüş bir adam. <gülüyor> sallallahu diyor ki bu hadis bak, bu hadis diyor. Bir kere değil. İki kere değil. Üç kere değil sayıyor. 7 yedi kere duydum Resulullah'tan. Yedi defa duydum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hadisi diyor Ma مَا ebeden. Diyor bu hadisi kimseye anlatmadım. Ancak وَلَاكِنِّ سَمِعْتُ اَكْتَرْ مِنْ ذَلِكِ Bundan fazla da ne yaptım diyor. Duydum. Resulullah'tan birçok kere duydum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu fazilet kaçmaz bir fazilettir. Müslüman için ganimet. Allah Teala bu namazdan gafil olan insanlara ne yapsın? Hidayet eylesin. Yani namazdan gafil yaşamak kadar hüsran, kayıp yok arkadaşlar bu dünyada. Bir insan çünkü Aleyhissalatu vesselam diyor, kim diyor kendi namazını kaçırırsa sanki diyor onun malı ve ailesi bitmiş, yanmış, helak olmuş gibidir. Yani bir namaz böyle bir şey. Son hadis Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ Teala رَحْمَةَ ümmetin. Allah Teala bir ümmete rahmet ederse Bir ümmete merhamet ederse kabza نَبِيَّهَا قَبْلَهَا O ümmetin ölümünden önce peygamberini öldürür, peygamberini alır aralarından. Zira diyor Allah Teala o peygamberi فَجَعَلَهُ لَهَا faratan وَسَلَفَنْ بَيْنَهَا Kıyamet günü ne yapar? Ümmete öncü yapar. Rehber yapar. Liva'ul hamd biliyorsunuz peygamberimizin ham sancağı var. Şefaat edeceği, makam mahmudu var. Ama rehber olması için, peygamberin sana rehber olması için senin onu dünyada rehber edinmen lazım. Niye? Çünkü Aleyhisselam vesselam ne diyor? Kıyamette olacak bu sahne. Haber veriyor. Havuzu var peygamberimizin. İnsanlar diyor oradan su içtikleri zaman... Daha artık bir daha susamayacaklar. İçindeki diyor kadehlerin sayısı gökyüzündeki yıldızların sayısı kadardır. Değil mi? Suyunun rengi diyor süpten beyaz, baldan tatlı. Diyor ki aleyhisselam oradan diyor geri çevrilen bazı insanları göreceğim. Yani gidiyorlar, içecekler, geri gönderiyor, durun diyor. Yok siz geri yürüyün. Burada sizin yeriniz yok. Aleyhisselam vesselam diyeceğim ki diyor ümmeti ümmeti. Bunlar ümmetim ey Allah'ım. Allah sana diyecek ki diyor peygamberimize diyecek ki onların sen onların senden sonra dinde neler bidat çıkardıklarını, neler ihdas ettiklerini, dine neler soktuklarını sen bilmiyorsun. Demek ki peygamber aleyhisselatü şu anda kabrinde ne yapmıyor bizi görmüyor. Ümmetinin neler yaptığını şu anda bilmiyor. Orada burada savaşlara katılıp ordulara destek Olmuyor. Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan ayrıldı. Öyle diyor. Bazıları öyle diyor. yetiştiriyor, diyor. O torunlarına yardım etti. Aleyhisselatü Vesselam kıyamette havzundan geri döndürülü. Adamların neden geri döndürüldüğünü bilmiyor. Allah da ona haber veriyor. Ki, sen hadis-i müslimde. Sen diyor onların senden sonra dine neler soktuğunu bilmiyorsun. Eğer peygamberinin sana öncü olmasını istiyorsan, havuzundan içmek istiyorsan, Abdullah İbni Mesud'un sözünü bir daha hatırlatıyorum. اِتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا وَقَدْ كُف۪يتُمْ Enes bin-i Malik'in dediği gibi, o gün din olmayan, bugün din olmaz. Din olmaz. <gülüyor> o gün din olmayan, bugün din olmaz yani. Bu kadar açık arkadaşlar. O gün mevlüt yoksa, bugün de mevlüt yok. Da artık kurcalama, zorlama, çekme bir taraflara. O gün cemaatle topluca tesbihat yoksa, bugün de topluca tesbihat yok. Enes benim halin sözünü söyledim sana. O gündün olmayan bugün de din olmaz. Yine ne diyor Enes? Bu ümmetin sonu yani sahabeden sonra gelenler ancak bu ümmetin ne ile felaha erdiği ise ne ile felaha erdiyse onunla felaha erecek. Yani bu ümmetin sonra gelenleri'nin kurtuluşu önce gelenlerinin kurtuluşunu ne ile olduysa böyle olacak. Onların kurtuluşu ne ile oldu? Kur'an ne sünnetli oldu. Ne Hint felsefesi, ne Yunan mitolojisi, ne falanca kalbin örf, adet gelenekleri o günkü din neyse o dini kıyamete kadar yaşayanlar <gülüyor> ne yapacaklar? Muzaffer olacaklar Allah'ın desteğiyle. Baş başa kalacaklar. Allah'ın desteğini alacaklar. Ve idâ erâde helâkete ümmetin, bir ümmeti helâk etmek isterse allah Teala azapha o ümmetin azap eder. Ve nebi yuha ve pe pe peygamberleri de o ümmetin peygamberler de o ümmetin azap gördüğünü müşahede eder, görür. İsrailoğulları gibi. Musa aleyhisselam aralarında ne buluyorlar. Helak oluyorlar. Bir bakmışsın maymun olmuşlar, bir bakmışsın domuz olmuşlar. Ehlak hawa yanzur <gülüyor> fa ve Allah Teala diyor bu peygamberin ne var memnun eder diyor onları helak ederek. Şimdi bir Musa Aleyhisselam düşün, bir bizim peygamberimiz düşünün. Hene <gülüyor> kezzebu asaw amrahu. Evet bu bahsede bitirmiş olduk. yüce Rabbimiz bizleri kendisinden ümit kesmeyen, ümit var olan kullarından eylesin. Amin. Ve kendisinden hakkıyla korkan, hauf sahibi olan kullarından eylesin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve atubu ileyk.